bu mübarek 27. gündeki gece okuduğum Hadis-i Şerif'te buyrulduğu üzere Arba'u leyalin eyyamunke ke leylihi nev leylihi neke eyyamin. 4 gece vardır ki günleri geceleri gibidir, geceleri günleri kadar faziletlidir. Allahu Teala bu gecelerde, bu günlerde Yübir Rüfiin Kaseme yeminleri ibrar eder, geçerli kılar. Yani Allah adına ant verilen verilerek yapılan duaları, i̇şte, Ya Rabbi, zatın bakışı için, işte sıfatların hakkı için gibi e, yapılan isbüşerifleri ile sıfatı şerifeleri e, devreye sokularak yapılan antlı e, duaları geçerli kılar. Yani tabi bu tevessüle de giriyor. allah Teala'nın Es-sa'ifle vebtehu ile'l-vesile sizi ona kavuşturacak vesile arayın emrinde. Zaten isimleriyle ve sıfatlarıyla e, yapılan e, ondan hürmetine yapılan duaların kabul olunacağı ittifaklıdır yani burada. Vahabiler bile ihtilaf etmez. Dolayısıyla isimlerinin ve sıfatlarının devreye sokulması bir nev'i Mevla -i bu sıfatın hürmetine bu ismin hürmetine demek anlamına geliyor. Mesela Allah'ın yes'elüke Be'enneke entellahu la ilaha illa entel vahidul ahadul fardus sammedul lezî لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعُولَدْ ve يُكُلْ لِهُكُفُ وَنْ اَحَيْتِ Bir adam e, dua yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu işitti. E, duasında işte Allah Teala ona ilham etmiş. Sahabeden zatlara böyle çok ilhamlar gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu duyar duyunca e, bu takriri sünnet oluyor tabii. Tasdik edince hele ki fazileti hakkında bir beyanda bulununca tamamen sünnet oluyor. Ama süküt etmesiyle bile sünnet oluyor. Ee, sahabeden böyle birçok sünnet bize kalmıştır, meşru olmuştur. Bunlardan biri de bu hadis-i şerifte geçiyor mesela. Bir adam dua diyordu. Yani namaz kılmıştı. Namazın peşine bu dua ona bildirildi. İşte Hamdenkethiran var namazda yaptığımız. O da sahabeden birine ilam edildi. Ee, Rifa İbni Rafi olacak radıyallahu Allah. Ona yani sahabe-i birçok efendim sallallahu aleyhi ve sellem sorardı. Men el-mütekellif anifen. Men el anifen demin konuşan kimidi? Men el şu sözü söyleyen kimidi? Yani kalabalıkta cemaatte olursa e, sorardı. E, hanginiz dediniz bunu? Bazı kere o zatlar çekinirlerdi. Acaba yanlış mı ettik diye çıkmazlardı ortaya. Halbuki işte onlara bir fazilet vaat edecek sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şeriflerden birinde Mesela Ozat zat dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Ya Rabbi ben senden istiyorum. İşte ne istiyor? Haceti sonundadır. Kendine göre bir haceti var. Peki araya devreye vesile koyuyor. Yani ben senden istiyorum. Ne istiyorum? Direkt ben senden oğul istiyorum, kız istiyorum, ev istiyorum, para istiyorum falan. Direkt istemekten ziyade tevessül, aracı koymak meselesi. Bu aracıda da en mühim şey e, yani başta Allah'ımızın isimleri araya konur. Sonra Allah'ımızın sıfatları devreye sokulur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı. Sonra enbiya eczan peygamberlerin hürmetleri, değerleri için. Sonra Allah'ın dinde değeri sabit olan bir veli de olabilir. Yani senin ona üstün zan ve itikadın var. Bir de şimdi ümmet içinde ittifakla kabul edilmiş. Yani Abdülkadir Geylani gibi, Bam Rabbani gibi artık Meşhur Mevla bu kadar insanı yanlış da birleştirmez yani bu kadar, hani bir tane batıl adam çıkar falan ama tutturamaz ki öyle ne batıllar çıktı gittiler ya bu zamana kadar asırlardır e, efendim kerametleri tevatür eden zatlarla da tesül edilir bu zat Allah'ın isimlerini devreye soktu mesela Ya Rabbi senden istiyorum ne diye istiyorum bir neki Allah şu sen Allahsın yani sen e, Allah olduğun için la ilahe illa senden başka ilah bulunmayan bir Allahsın el ahdüste i̇şte, teksin asomat kimseye muhtaç değilsin her şey sana muhtaç işte fer el fardu teksin işte ondan sonra el vitru bazdan da var efendim ikincin yok teksin ikincin yok mesela birsin ikincin yok yani bazı bir olur da ikinin biri olur. Mevlada o yok yani. Olla tektir, ikincisi yok. Az e, eldiylemi eldiylece doğurmamışsın, doğurulmamışsın. Hiç i̇şte eşin benzerin olmayan Allah'sın. İşte senin bu sıfatlara sahip olman hürmetine bu sıfatlarını devreye sokarak bu sıfatlarının eee bana işte muamele etmeni ve senden ne istiyorum? İlerisinde, işte en tek zâhaceti keza şu işimi görmeni diyorsun. Yani Arapça bile Arapça söylüyor, Türkçe bilen yani Türkçe söylüyor. Ama tabi duanın, ismi Şeriflerin e, Arapça okunması icap eder. Yani, eftal olan budur. İsmi Azam burada hani gizli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yapana ne buyurdu? لَقَدْ Allah bismillah اللّٰهَ elledi الْاَظَامِ dua دَعَى بِي اَجَابِ وَيْدَا سُولِ بِي اَطَىۜ Bu adam dedi, yani onu duydu orada. Adamın duasına müdahale etmedi. Bir şeyine müdahale etmedi. Ki, Bu kişi Allah en büyük ismiyle dua etti. Yani tabi burada da 4-5 isim var. Yine orada gizli. Yani tümü ismi azam değil herhalde. Çünkü orada var. 4-5 sıfat ve isim var. İsmazam azam orada yine onlardan biri oldu yani. Artık ahad midir, fert midir. Biz şimdi ey, önümüzdeki ay dergide inşallah yani Temmuz çıktı zaten, Ağustos'u konuşuyorum. Ağustos sayısında Allah'ımızın isimlerinden 99 ismi bitirmiştik dergide Esma-ı bitti. Esma-ı dışındaki Esma-ı yani 99 dışındaki Esma-ı Çünkü Allah-u Teala'nın 1001 ismi şerifi var. Bunlardan bazı Kur'an-ı Kerim'dedir, bazı hadis-i şeriflerdedir falan. Bu 99 Tirmizi hadisinde geçer. 99 olduğu Bukhari'de de geçer. İnnella Teala tis adenu Esmen Allah'ın 99 ismi var. Ezberleyen cennete girdi. Sayan cennete girdi. Tabi manalarıyla vasıflanan, mütehellik olan güzel bir izah yapılacak burada. esma Hüsna ile ilgili iki cilt bir kitap hazırlıyorum. Yani oranın ilk cildinde bu konular işlenecek. Tabi burada tafsilat çok var. Yani Esma-i 99 ismi ezberleyeni cennete girdiği 99 Bukhari'de de Müslüm'de de var. Fakat 99'un sayılması, sıralanması yok bu Müslüm'de. Bu bizim okuduğumuz La ilahe ila rahmanü Rahimul Melikul kuddüsü. Bu 99 hani çocuklara ezberletiyoruz, yarışmalar tertip ediyoruz, hediyeler veriyoruz ya bu 99 Tirmizi rivatinde geçiyor. Yani sayılması Tirmizi ile geçiyor. 99 olduğu 99 oldu, bu harim üstümde de geçiyor. Ama hangi izleridir bu 99? O Tirmizi'de sayılıyor. Fakat başka kaynaklarda da yine 99'a rahat ediliyor. Ama Tirmizi'de olan o isim onda yok. Mesela orada El Mennan var. Bizim meşhur 99'da El Mennan yok. Anladın? Say yine 99 oluyor ama ismi şeriflerde farklılık oluyor rivayetlerde. Tabii biz Tirmizi esas almışız. Yani şu anda en kuvvetli diğer kaynaklara göre Tirmizi olduğundan Hani Bukhari Müslüm'de sayılmadığına göre onlardan sonra gelen sırada Tirmizi daha kuvvetli geliyor. Kütüb-i Sitte altı kaynaktan dolayı. E, bu sefer biz Tirmizi ezberliyoruz, ezberletiyoruz çoluğumuza, çocuğumuza. Yetmez mi? Yeter artar. Keşke ni ezberletebilsek. Bu hususta dergide yani bu sayı Temmuz sayısında, Lalegül'de çok e, e, malumat yazdım. Yani bu sayıda e, hiçbir kitapta bulamayacağınız bir arada yani denk gelmez. Esma-i işte hakkındaki bilgiler, 99 Şerif'i sayanın cennete girmesi ne anlama geliyor? Bunu ezberlemek yetiyor mu? Ondan sonra işte hadis-i şeriflerin kaynaklarını veriyorum. Tercemelerini yapıyorum. Şehler bazı getirmişiz, izahlar bulmuşuz. Ondan sonra tabii orada derginin kapağında da var. Sayfalarıyla havale ediyoruz oraya. Bayağı bir malumat var orada. Orada mesela... 99 ismi şerif yazılıyor. Sonra Esma-i Hüsna'dan 99'un dışındaki onlar da Esma-i Bir isim Allah'ın ismi ise Hüsna'dır. Hüsna en güzeller demek. وَلِلَّا الْاِسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوهُ biha. Yani en güzel isimler Allah'a aittir. Allah onlarla yalvarır. Burada ayette 99 demediği için bir ismin hepsi de en güzel isimlerdir. Allah Teala'nın en güzel olmayan ismi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ancak mesele ne? 99'u ezberleyen cennete girdi diye 99'da ayrı bir müjde var. Yoksa 99'un dışındaki husna olmaz demek değil. Onun için biz ne diyoruz? 99'un dışındaki esma-i husna. Yine en güzel isimler. Çünkü Allah'ınsa bir isim e, mutlaka en güzel isim o. Senin benim ismime mi benzer Haşa. Velilal meselü en üstün sıfatlar isimler Allah'a aittir. Allah'a aitse bir isim e'ladır. Subhîsme Rabbi gel a'la. Rabbinin en yüce ismini tespit et. Ya e sen subhanallah dersen e'ladır. Subhanel kerim de desen ala. Subhanel hayyul kayyum deysen ala'dır. Allah'ın hangi ismi ala olmaz? Hepsi en yücedir. Yani ulu yücelik ismine sabit sıfatına sen mesel sıfat demek. Ala sıfatlarım da en yücedir diyor. Sıfatları. Bazıları isim olmaktan öte sıfat da taşıyor, taşıyor. Ama e, yani sıfatlar da isme dönüyor sonra mesela. İhya sıfatı diriltmek. Oldu muhyi. El muhyi dirilten oluyor işte. Yani sıfatta is isme dönüşebilir. İşte bir isim de buradan çıkıyor. Bu binbir ismin de efendim hangileri olduğu tabi e, 99 bilinen var. Bunun dışında bazı rivayetlerde Zikrediliyor. Yine 99'un içinde ama orada olup orada olmayan. Orada 10-15-20 tane belki fark çıkar. Sonra e, ayrıca hadis-i şerif ayetlerde ve hadislerde geçenler var. Bunlar 100 tane bir kitapta var, bulduk. Şimdi onları dergide yazıyoruz, başladık, başlayacağız yani. Şimdi Temmuz'da Esma Hüsnü hakkında bilgiler yazdım da çok. E, Ağustos'ta da bu 99 dışındaki 100 ismi şerifin e, manaları işte Kur'an'da nerede geçiyor, hadiste nerede geçiyor, kaynakları ve bunların e, ile zikretmenin faziletleri yani. Hangi derde deva, hangi sıkıntıya ilaç, hangi ismi şerif çünkü Mevla biliyor ki bana isimlerimle dua edin. Orada 99 demiyor, Esma-ı Hüsna ile diyor. Esma-ı Hüsna demek en güzel isimler. Bunlar hangileri? Allah'ın olan her isim Esma-ı Hüsna'dır. Anladın mı? Bunu da millet bilmiyor. 99'un dışındaki Esma-ı Hüsnadi'yi zannediyor. Mesela El-Ehad 99'da yok. Anladınız mı? El-Vahidu var. El-Ehad yok. Bazen de yanlış sayıyorlar onu yani. Baskılarda var yanlış. Ama kaynakta yok. Zaten onu koyduğun zaman yüz ediyor. El-Ehad yok mesela. Ama deminki hadis-i şerifte o zat neyle dua etti? El-ilah ismiyle dua etti. Ya Rabb sen Allah'sın, e, şeriksizsin işte mislin yoksa ehadsin dedi. Şimdi orada 4, 4 5 sıfat zannedi. Allah lafzı var. el var, Samet var, işte bazen Ferd var, Viddir var. Eee, işte, ellezile o bir sıfata taluk eder Tabi tek başına isim olmasa da sıfattır. E şimdi burada 4-5 isim var. Burada ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ı en büyük ismiyle dua etti. Onunla ne vakit dua edilse kabul eder, ne istense verir. Bu kişinin duasını belleyin buyurdu, Dez buyurdu. Ve kaynaklara geçti. Bu tabii İbnü Macede falan da var kaynağı. E şimdi o zaman ne oldu? Bunlardan bir ismi azam. En büyük isim olduğu kesin. Yani demek istiyorum. Halbuki orada yok. Yani 99'da el hat yok. Anladım? El Fert de yok zannedersen. El Vahdusumudu. Öyle gidiyor. Yani ama orada o işimler var. Onun için bu 99 dışındaki yüz ismiş şerifin en başında elahat alınmış mesela. Elahat ismini yazacağız şimdi. Ama elahatte mesela sen diyorsun ki işte ben bu ismi Azamı duayı nerede bulabilirim şimdi? Ben de hacet namazı kılsam peşine bu duayı okusam Allah'tan bir derdim dileğim var. İstesem diyorsun. İşte o elahat isminde yazdık bunları. Yani de hazır da ettik hemen hemen işte derginin şeylerinden dolayı yerleriyle ilgili yani sığmamak sorunları oluyor. Bir de işte Esma Hüsna'da 99'un dışında isimler var. Mukaddimesini yapmadan konuya direkt e e efendim mubaşereten girmek istemedik. Çünkü neden? Sen şimdi diyeceksin ki bu nereden çıktı bu isimler? 99 bittiydi. Bunlar nereden çıktı demeyesiniz diye. Bir ilim vermek icap etti. oncu için Esma Hüsna Allah'a aittir. Onlarla Allah'a dua edin Ne demek? Bu Esma-i 99 ile sınırlı mıdır? 99'un dışında var mıdır? Var olduğuna delili nedir? Var olduğuna en büyük delilimiz yine e, Bukhari Müslüm olacak yani. Kütüb-ü Sitte onu kesin biliyorum. En sayı kaynaklarda geçen bir duadır. Bu dua benim Kur'an-ı Mecid Risalem'de olacak. Yani ilk çıkarttığım Risalelerden. Orada ne buyuruyor? E maza ve abden hem ve işte hangi kula sıkıntı gelse bu zaten sıkıntıyı açma doğastır çok sahip ya hadis-i şeriftir. Hüzün gelse, keder gelse işte insana çok sıkıntılar gelir burası dünyadır. Cenazesi olur, sevdiği kaybolur, even malı yanar. Yani çok çok sıkıntı, çok çocuğu bozulur. Even çocuğu ana babasına isyan eder. Ana babasının tövenler var ya adamın derdi çok var insanların. Bu kişi bu dua şu dua'yı okursa diyor mesela bu dua muazzam bir dua. Allah <gülüyor> Bunu Kur'an-ı Mecid'de olabilir efendim o Risale'de. Yani dualarım kitabında falan onlarda da yok. Onu kesin biliyorum. Kur'an-ı Mecid veya Kur'an-ı Hakim ama. Ee, Kur'an-ı Hakim'de de olabilir. İkisi zaten peş peşe çıkan iki Risale'den. Bir kula bir dert veya keder bir musibet ulaştığı vakitte. Bu kul derse ki işte ey Allah ben senin kulunum kulunun ve kadın kulunun oğluyum. İşte ben senin tasarrufun altındayım. Benim perçemim senin yedi kudretindedir. Hükmün bende geçerlidir. Ne karar verdiysen bende adaletin ta kendisidir. Sen bana e, zulüm yapmazsın haşa yani Mevla'ya razıyım bu başıma gelenden diyeceksin bir defa en başta rıza ondan sonra hani o dert kalksın ya o dert e, kalksın diye isteme hakkın var kazaya rıza gösterirsin ama ya Rabbi ben buna dayanamıyorum bunu benden al diyebilirsin o izni vermiş sana zaten oradaki duada ne diyor Eselikallahu bikullis bünü ve leke ya Rabbi sana ait olan bütün isimlerin hürmetine senden isterim yani bak İsimler devreye sokuluyor ya isimlerin hürmetine. Semeyte binelseke sen zatına o isimle e, isimle adlandırmısın zatını. Şu Kur'an-ı Kerim'de geçmese isimler biz nereden Allah'a isim takacağız? Sen adlandırmısın. İncil diyor ki şimdi bu özel yani kendine ne kadar isim taktın biz onun hepsini bilemeyiz diyor. Yahut kitabında indirmişsin. Bak bu bir madde yani Hangi isimlerin hürmetine senden istiyorum? Burada dört madde var. Birinci madde, zatına taktığın bütün isimler genel. Bu genel. Şimdi burada özele iniyor, üç tane özel var. اَوَنْ زَلْتُوَ ki Kitabında indirmişsin. Bu Kur'an-ı Kerim'de hepimizin okuyup bulabileceğimiz. اَوَنْ <gülüyor> لَمْ <gülüyor> تَوْهَدَ مِخَلْقِكَ Yahut herhangi birine öğretmişsin. Yani yarattıklarından birine, yarattıklarından ne demek? Meleklerde ne isimler var, de tesbirler var? Meleğinden birini öğretmiş, öbür melek bilmez. Cebrail Aleyhisselam'a mahsus, Miki Aleyhisselam bilmez. Veya peygamberlerden birine vermişsin, öbür peygamber bilmez. Veya Evliya Allah'tan birine ilham etmişsin, öbürü bilmez. Şimdi oldu? Kur'an'dakiler oldu. Mahlukattan birine öğrettiklerin, e bu zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrettikleri, Kur'an-ı Kerim'de olmayan isimler var. Hadiste geçen. E sen şimdi Hanna-Mennan ismi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Anladın mı? Yok. Sıfat olarak var. Fiil olarak var. Yemünnü Lâk velâkinnallâh yemünnü Alâ men yeşâh Yemünnü var. Yemünnü den Mennan geliyor. Ama Mennan diye bu isim yok. Değil mi ben El-Mennan diye Yok. E peki o zaman bu hadis-i şerifteki var mı? Var. E üstünde bile ya hannan ya. Bütün hannan mennan yazıyor örtüde. Mevla'nın en mühim isimlerindendir. E dolayısıyla kullarından birine öğretmişsin diyor. Kullarından birine de yani başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun en baş öğretilenlerden biri odur. Peygamberlerin efendisi çünkü. Bütün peygamberlere öğretildiğine göre ona da öğretilmiş. Ya da kendi katında, gayb ilminde onu kendine seçmişsin, ayırmışsın. O ismini kimseye öğretmemişsin. Şimdi o zaman ne çıktı? Allah-u Teala'nın öyle isimler var ki Resulullah sana sen bile bilmiyor. Çıkıyor buradan. Hiçbir peygamber bilmiyor, hiçbir melek bilmiyor. Ne diyor? Ya Rabbi ben senden bütün bu isimlerin hürmetine istiyorum diyor. İşte Kadir'in günündeyiz, oradan geldik. Mevla kendi adına yapılan kasemleri, isimleriyle sıfatlarıyla yapılan antları, yani senin isminin bahşi hakkı için şeklinde yapılan duaları o gecelerde, dört gecede ve gününde yürürlüğe koyar. Reddetmez yani. Reddetmezse keşke bu duaları bilseydiniz. Dün gece bugün bunları yapabilseydiniz tabi ki. İşte orada ne dedik? Hadis-i şerifte buradan ne anlaşıldı? Ee, başka kimseye bildirmediğin özel isimlerin var. Bu da ne demek oluyor? 99'dan başka isimleri var olduğunu ispat ediyor. Kesinleşti bu şimdi. Bu hadis-i şerif çünkü Bukhari müslim gibi en sahih kaynaklarda geçiyor. Onun peşine dua diyor. Kur'an-ı Azim kalbi ya kalbim, ve ve gammi. Ya diyor işte Kur'an-ı Azim şanı kalbimin baharı yapasın, gönlümün nuru yapasın, işte derdimin cilası yapasın, işte şifası yapasın. İşte kederimi, hüznümü bu Kur'anla bu isimlerin devrmetine istiyorum. Kur'an'la açasın diyor. Kim bu duayı bir kere bile yapsa manasını düşünerek, illa eee ifat yani, yani işte sıkıntısının yerine hemen Allah bir açılma bir ferahlık bir genişlik bir evendim e, derdine deva işte borcuna eder neyse Sıkıntısına ferahlık çıkarır yerine değiştirir mutlaka ama mutlaka bu hadi çok sahiptir hatta buyduksarılarda bunu öğrenin öğretin bunu da yayın çocuklarınız ço herkese öğretin insanlar amel etsinler bunu duyanlar mutlaka amel etsinler e Çünkü bu Herkesin sıkıntısına ilaçtır bu yani. Tiryaktır bu. Ama burada neyi devreye soktu? İşte bütün isimlerini devreye soktu. Sokarak yapılan dua. Efendim, e eğer Kur'an-ı Mecid Risalesi'ni getirttirebilirsiniz. O arada sayfasını buluruz. Belki şimdi birinci bölüm bitiyor. E ikinci bölümde size bu duanın sayfasını ben vereceğim inşallah. E yani Mecid'de veya Hakim'de ikisinden birindedir. E bu dua e önemlidir çünkü. Hepiniz öğrenin, öğretin buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ile geceyle günü ha Lalegül'deki bu yazıdaki Esma-i Hüsna en güzel isimlerle ilgili bilgiler. Ondan sonra 99 ismi şerifin sayılması bu 99 ismi şerifin manaları çünkü manayı bilmeden ismi saymakta ne anlam var? Sonra bu 99'un dışında Esma-i Hüsna var mı? Var. Bunların delilleri Belki dergide de bu dua yazıldı. Onda bakalım şimdi. Siz kitabı zor bulursanız dergi daha herkese ulaşıyor. Onda bakalım. Onu da söyleyeyim ikinci bölümde. Hani bu hadisi delil almışız ya orada belki o dua orada yazılmıştır. Ondan sonra meşayih Esmâ-i Hüsna'yı nasıl okurdu? Yani evliya Allah nasıl okurdu? Mesela sayıyor çocuklar. Huvallahu la ilaha illallahur alâ rahmanur rahimul melikul kuddusü selamul müminul me'minüdiyor. Mü'min. Böyle okumazlardı. Evliyaullah. Çünkü esma Hüsna ile Allah dua edin diyor hadis-i şerif. Ayet diyor bunu. Fet'u bir ayette diyor dua edin. Burada arada Evliyaullah ne yapıyorlar biliyor musun? Allah ve İnniye ile başlıyor. Bak işte. Hadisten aldılar onu. Hadiste diyor ya. O adamın duasına İsmâ Azam'la dua etti buyurdu. Allah'ın ve İnniye ile başlıyor. Ya Rab ben senden isterim. Çünkü sen Esma-i Allah'ın isminin zikri olarak say. Fazilettir, sevaptır. Ama bir de peşine de bir şey isteme hakkın doğuyor. O hakkı niye kaybedesin? Hakkının niye yitiresin? Çünkü o isimlerle yapılan dua yüzde yüz kabul. O zaman sana meşayık bir tertip yapmış. Allah minneseluke. Bienne ke Allahu la ilahe illa huwar la ilahe illa Ne diyor sonra? Bienne ke antallahu işte ya bienne ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Meliku ya Kutluusu hep Allah'a nida ile. Yani. Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Melik, Ey Kudüs yağlı gidiyor. Ondan sonra da şey bitiyor. Esma Üstahı'nın zikri bittikten sonra peşine de bir satır eklemişler. Ne diyor? Ya Rabbi bu isimlerin hürmetine senden isterim. Bana nimetini tamamla, afiyetini tamamla. Ne, ne büyük dua. Nimetini tamamla ne demek? Hiç bela görmeden cennete girmek demek ya. Dünya belası. Musibetinden afiyet bulmak ne demek ya. Sonra sonra işte özel bir acetin varsa söyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve salat eyle diyor. Çünkü salatsız hiçbir dua kabul olmuyor. Salavatsız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve salavat etmesini, feyizler, rahmetler, bereketler, mekamlar yağdırmasını niyaz ediyor. Ve Esma-i Hüsna tabi orada bir satır bir ilave var ama onunla da ne oluyor? Sadede geliniyor. Yani maksat asıl oluyor. Meşayih nasıl okurdu Esma-i Hüsna'yı? Bak onu da yazdık bu dergide. Kaynaklarıyla beraber. Ondan sonra daha farklı ismiş şerifler. Mesela yine ayetten hadisten çıkarılan öyle isimler var ki Evliya Allah bunu yıllarca aramışlar Sonra büyük alimlerin velilerin yanında bulmuşlar Yani diyor ihlaslı bir Müslüman Efendim okusa denizde yürür diyor Yani denizde yürür diyor O kadar keskin Çok önemli bir şerifler O derginin son sayfası onu biliyorum 96 Ama tabi bu yazı e, 4-5 sayfa tutuyor bu Esma-i ile ilgili konu derginin sayfası biliyorsunuz kitaba göre hemen hemen iki sayfa kadar da uzun. Bu kadar ilimler yazılmış. İşte o ismi şeriflerle yapılan duaları dört gecede ve günü de gecesine denktir. Allah tasdik eder ve duaları ibrar eder ve kabul eder. Çünkü isimlerin hakkı için diyorsun Allah. Ant veriyorsun yani. Ant veriyorsun. İşte az bir şey kaldı iftara ama belki kavuşturursunuz. Dergi elinizde yani. Orada ikiler beş dakikada okunacak şeyler. O ismi şerifler beş dakikada okunacak şeyler. Çünkü ne bürüyor? Kadir gecesi neyse sabahı odur. Yani bugün güneş batana kadar o Allah'a ant verilen isimleriyle sıfatlarıyla yapılan duaları Allah Teala geçerli kılar. Dediği gün bitmedi. Yani gün bitmedi ama az kaldı. Onun için kavuşturabilen kavuştursun yani o ismi şeriflerle bir dua. Bir muradını istesin. Hele ki o sonunda meşahin yaptığı kısa da olsa o dua. Bütün nimetin tamamlanması afiyet. Afiyetin tamamlanması yetmedi mi sana? Ölene kadar da yeter, kabirde de yeter, mahşerde de yeter, cennette da yeter, mizanda da yeter, cennette de ebediyen yeter. Çünkü nimet tamamlanmak demek Allah'ın cemalini görmeden nimet tamamlanmaz. Kur'an-ı Mecid mi? Evet. Kur'an-ı Mecid risalesi evet. sayfa 65'te o dua ayetinden yazıyor değil mi? Allahümme meyni. Evet. duayı ayırmış yani hadisten okunuşu var. Mühim olan okunuş da şimdi. Hadisin içini, bu sefer hadisin tümünü okuyorlar. Şaşıyor. Ha duanın okunuşu yazmıştık. Tamam. 67'de. Hadis 65'ten başlıyor da duanın okunuşu 67'de. Kur'an-ı Mecid Risale. Dördüncü Risalem. Bu arada 67. Mesela ne buyuruyor? Bunu mutlaka Ya Resulallah bunu öğrenelim mi? Sordular. Buyurdu. <gülüyor> Duyan herkesin mutlaka öğrenmesi gerekir diyor. Hadis-i Şerif'in kaynağı da ee, dedim size Said, Ahmet İbni Hanbel rivayet ediyor. Belki daha dolu kaynağı illa vardır Ahmet İbni Hanbel. Hiç uydurma bir rivayet almaz. Mutlaka müçtehidimizdir, Ahmet İbni Hanbel rivayet ediyor. Bu dua 67'dedir mesela. İşte Allah'ın bütün isimleri buraya kapsamın alanına giriyor. Çünkü kimseye öğretmeyip sadece kendin bildiğin isimleri de araya devreye sokuyor dua eden kişi. Bu zaten sıkıntı duasıdır. Hangi sıkıntı okunursa o açılacak. Söz verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu e, boşa çıkartmaz. Onun için bu mübarek günü öyle bir gün ki bitti bitiyor. Birkaç dakikası kaldı. Bu dakikalar artık nasıl değerlendirilmeli? Dün gece çok uzun sohbet edemediğimizden çok uzun bunları anlatamadım tabi. Ama bugünün de kıymeti çok iyi bilinmeliydi. İşte bildiniz elhamdülillah. Farzları kıldınız, sünnetleri kıldınız, mutlaka zikrettiniz. Mutlaka bir şeyler yaptınız yani. Müslümanlar boş durduğu yok elhamdülillah. Ama son şu dakikalar da bir reklam arasına gidiliyor. O arada size hemen derginin sonunda bu esma Hüsna ile bir dua. Çünkü Allah bol başlıklar verir. Boyunları cehennemden azat eder. Adına ant ile yapılan, isimleriyle yapılan duaları geçerli kılar. Dört gece ve gündüzüyle dahil. Kadir gecesiyle sabahı. Yani bugün güneş batana kadar bu dört geceden biridir. Allah cümlemize makbul dualar ve kabul saatlerine muvaffakatler nasip eylesin. Amin. Bir birkaç dakika sonra yine beraber olacağız inşallah Rahman. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Ee, reklam arasında biraz bakayım dedim. Ee, dergiye. Dergide e, tabi bayram gecesinin zikirleri, ibadetleri, bayram gününü zikirleri, bayram gecesinin namazı çok ilimler var. Onu önümüzdeki derste anlatacağım inşallah. Yani yarın ve öbür gün iki dersimiz daha kaldı iftar öncesinde. İftar öncesindeki iki derste yarın ve öbür gün bayram gecesinin fazileti, bayram gününün ibadetleri, bayram sabahındaki tecellilerle ilgili rivayetlerden bahsedeceğim. Onları yani yarın ve öbür gün iftar önce sohbeti sakın kaçırmayın. Çünkü bu senede bir kere geliyor bu bayram. Namazını, duası var, zikri var, sünnetleri var. Bunları biraz beraber müzakere edeceğiz. İnşallah ve rahman. Sonra Esma-i Hüsna ile ilgili e, konular, dedim ya işte zikirlerinizi yapın. Mesela e, Hadis-i Şerif'te buyuruyor, sonra Hadis-i Şerif'in bitiminde diyor ki, biz alimler Esma-i Hüsna'ya başlamadan evvel şu tevhidi okurlardı. Mesela 87'de bu, lâ lâ Biz bunu mesela bilmiyorduk hiç. Ve ve e, bi ve lâ l l diyorlarmış. Ondan sonra başlıyorlarmış. Mesela bu e, çok önemli bir e, tafsil. E, bu şeyde yani. E, bunlar e, hadis-i şerifte geçiyor. Ehli ilimin e, İmam Züher söylüyor. Ehli ilimden ekserisi böyle başlanmasını e, tavsiye ederlerdi diyor. Bunlar sahih kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Ondan sonra bu 80 efendim altıda başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 96'ya kadar. Yani Esma-ı Hüsna ile ilgili konu 86'dan 96'ya kadar devam ediyor. Mevlamızın isimleri. Bu arada demin dediğim Kur'an-ı Mecid Risalesi'ne geçen dua. Yani kime bir dert ve sıkıntı ve üzüntü isabet eder de bu dua okursa Allah onun sıkıntısının yerine ferahlık getirir. Allah derdini giderir. Kesinlikle ama hiç şüphesiz diyor. E, ya Resulallah öğrenelim mi bunu? Evet, duyan herkesin öğrenmesi ve amel etmesi lazım diyor. E, bu hadis-i şerif e, duasıyla beraber 93'te, 93'ün sonunda yani hadis 93'te de dua kısmı yani bölünüyor ayrıyetten siz okuyabilin diye, hadisten seçemezsiniz diye duaları ayrı ayırıyoruz. E, efendim, 93'ün sonunda, 94'ün başında bu dua zikredilmiş. Yani demin dedim ya eğer ki e, Kur'an-ı Mecid kitabı elinizde olmayanlar çok olabilir ama e, dergi elinizde oluyor. Hemen hemen hepinizin. Bu itibarla e, hem, herhangi bir sıkıntınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin konuşuyor. Bir kula, bir dert gelip de bu duayı okuyup da Allah onun sıkıntısını açmamış olamaz diyor. Yani. Olmadı böyle bir şey diyor. Olmadı. Mutlaka o sıkıntı açılacak. Bu kadar da kısa bir dua. Ama manayı mülahaza lazım yani. Huzursuz ve huşursuz yani hiçbir ibadet tamam olmaz. Dua muhullu ibadet, dua ibadetin özüdür, ilidir. E, e, dua yaparken insan ne dediğini bilmezse yani bu tabi dua çok makbul ve muteber olmuyor. Yine de Hadis şeriflerden zahirine binaat, yani takdir kabulinden de olsa zahirini okuyanlara da illa e, bir müjde mükafat vardır. Ama yani bu zikre de benzemiyor. Zikir, zikir de manasını bilen eftaldir ama hadi bilmiyorsun. Ama dua acayip bir şey. Duada ne istediğini, yani ağzından çıkanı kulağın duyacak. E ben lügat manası, kelime kelime kırık mana veremem. E bir sana kırık mana mı ver? Hocam mı oldun dedik şimdi. Ol dedik sana. Genel mana. Yani ya Rabbim ben senin kulunum. Anam babam da senin kulun. Bana ne yaparsan adaletli yaparsın, yapmışsındır. Başıma gelen her şey senin kaza kaderin kaderinledir. Ondan sonra ben senin kudretinin tasarrufundayım. İstediğini bana yaparsın. Yani Allah'ın gücünü ispat ediyor. Rabbinin kudretini ötiraftır. Mevla çok seviyor böyle dualara başlamayı. Benim perçemim senin yedi kudretindedir. Ben istediğin tarafa sürer çekersin. Bana istediğini yaparsın. Yaptığında adalet olur. Bak bu manalar bilinmeden yapılan duada çok e, tabii geçerli olmuyor. Ondan sonra başlıyorsunuz işte Efendim işte ey Allah ben senden e, zatını isimlendirdiğin yahut kitabında indirdiğin, yahut kullarından birine öğrettiğin, yahut kimseye öğretmediği kendine taksis ettiğin bütün isimlerin hürmetine istiyorum diyor. Manayı bu görüyor musun? Yani bu manayı bu şekil bilmen düşünmen yetiyor. Hazreti Kur'an'ı benim işte tam da Kur'an ayında Ramazan-ı Şerif çıkmadan evvel birkaç gün, iki gün ne kaldı? E, bu sene 29, iki gün kaldı. Bu dua ne kadar muhteversin? Kur'an'ı benim Kalbime bahar yapasın. Derdime deva yapasın. Hüznüme, üzüntüme cila yapasın. Cila açıyor yani. Parlatıyor, açıyor. Şeyi gideriyor yani. Pası. Anladın mı? O sıkıntıyı gidermesi yani cila. Hemmimin, gammimin yani sıkıntım ve üzüntümün, kederimin zehabı yapasın. Gidişine vesile yapasın. Bunu deyip de diyor bir adamın sıkıntısının açılmadığı vakı değil. Fakat bu duada, Pek okuyan ortalıkta mevcut değil. Çünkü neden? İşte derdini kesin açacak ya. Onun için işte şeytan unutturuyor, okutturmuyor. Ben mesela 30 de bilirim bunu. Ama bu kadar sıkıntıya düşmüşüm. İşte, İnne alillah falan onlar ağzımıza geliyor biraz. Allah'ın mecburunu falan ama yani bu duayı ben e, hatırlamıyorum. Bu kadar sıkıntılarda çok nadir, aşırı nadir. Ya, halbuki her gün bin türlü dertle karşılaşıyorum şahsım adına konuşuyorum. Yani ben nasıl bu duayı dilimden düşürürüm ya? Kesin söz veriyor açılacağına. Çünkü Mevla'nın bütün isimleriyle işte hele ki bugün Allah'ın isimleriyle yapılan antları geçerli kılan. Kadir gecesiyle sabahında buyuruyor. E şimdi biz nasıl bunu kaçırırız ya? Vah vah vah vah. İşte ne kabul olunacak dua okutuluyor, yaptırılıyor. Anladım. Kabul olmayacaksa zaten unutturuluyor meselesi de var. Bakıyorsun yani bu işlerin hemen hemen en iyi şeyin meraklısıyım diyeyim yani. Uzmanı demeyeyim de. En meraklısı benim bu dua işlerinin. Fakat ben bu duayı okuyamıyorum her sıkıntıda. O zaman yani o sıkıntılar işte devam edecek anlamına geliyor. Zaten de ediyor yani. Beş sene aynı dertle uğraştığım var. Niye geçmiyor arkadaş? Sen niye hadis-i şerifle duyanların mutlaka öğrenip amel etmesi lazım buyuruyor? Bu dergide 93. sayfede. Kur'an-ı Mecid kitabında 65'te hadis başlıyor. 67'de doğan okruşu var. Bu da bu Ramazan hediyesi olsun bize de. Bir daha Ramazan'a kadar her sıkıntıyı bununla çalmış inşallahu rahman. Şimdi tabii Allah bize Ramazan'ı verdiyse oruçları, teravihleri, bu kadar zikirleri, bu kadar duaları bize öğrettiyse amel etmeye de nasip etsin diye dua edelim. Şimdi öğretmesi yeterli değil. Çünkü buyuruyor ya duyanın öğrenmesi gerekir. Çünkü bazı insanlara hiç nasip olmuyor, duymamış adam. Bizim sohbetleri de bütün dünya dinlemiyor yani. Dolayısıyla Müslümanlar, Türklerin de çoğu dinlemiyor. Birkaç milyon dinletse ne olur? Birkaç milyon, 80 milyondan Evet de kulak eder. Bu milletin çoğu bu hadisleri duymuyor. Bu rivayetleri duymuyor. Bu duaları bu öğrenmiyor. Şimdi onları hadi geçelim. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yembeği. Limen semi'a. Duyanların en yetealleme öğrenmeleri gerekir. Gerekir. Bundan dolayıdır ki gördünüz ezber okudum işte. Ben duayı bilmeyenlerden değilim. Ezbere oku yani şimdi bu aralar yeni şeyler ezberleyemiyorum. Çok zor. Hafızam artık eskisi gibi değil. Çok evvel ezberlediklerim için kalmış kafamda. Yeni ezberlediklerim çok kafamda kalmıyor. Çünkü genç yaştakiler kalıyor kafamızda. Tabii şeker de tahribat yaptı. Eski hafıza kalmıyor. Ama eskiden ezberlenilenler kafadan çıkmıyor mesela. İnsanlar çocuklukta ezberledikler. Hala okuyabiliyorlar. Onun için ama niye okuyamıyorum? Yani Helima Hanım merkep hikayesine döndü. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düştü hepsini unutur boğulur. Nerede lazımdı dokuz türlü yüzme? Yani yüzme şekilleri var ya kurbağlama, köpekleme bilmem ne. He dokuz türlü yüzme yapıyorsun. Nerede lazım? Denizde. Attılar seni denize. Bu oldun gitti. Bu hadisler nerede lazım? Sıkıntı geldiğinde lazım. İnna Alillah duası nerede lazım? Başına bir musibet, felaket geldiğinde lazım. Vay anasını öyle mi oldu? Vah vah vah dedim mi? İnna Alillah'ın fazileti gitti. Allah'ın meccurni duası var peşine. Mutlaka o musibetine Allah sevap yazıyor ve daha iyisini yerini dolduruyor. Araban gitti. İşte bu duayı okusan Allah'ın meccurni fi musibeti ve ahlifli gayram minna daha iyi araba geleceği kesin, kesin yüzde bin şerif en sahih hadis. Niye okuyamıyorsun arkadaş? Bu duayı benden dinliyorsun, duyuyorsun. Kısa da bir şey belki çoğu insan ezberleyen de var cemaatimizde. Niye okuyamıyorsun? İşte mesele nedir innama sabr olun da Darbe ilk geldiğinde sabredip rıza gösterip dua edebilmektir mesele. Darbe ilk vurduğunda panik olmamak, Allah'tan bilmek. Ve Celle Celaluhu o sıkıntıyı açmak için hemen Allah'a müracaat edebilmek. Bu her zaman huzur üzere olan, daim Mevlasıyla beraber olan ve tasavvufta murakabe tabir ettiğimiz, murakabe makamlarında olan insanların e, hemen agah olacağı, uyanık olup da hemen innâ lillâhü ve innâ aleyhi râciûnallâhu me'cûrni fi musibeti ve ehlifli gayramina diyebileceği daha hayırlısını hemen isteyebileceği. Ve hakikaten daha hayırlısına nail olacağı garantilenen kullardır. Ama bizim gibi gafiller Arapçasını bilsek de ezbere bilsem de baş gafil. O anda aklıma o dua gelmiyor işte. Ya çoğumuzun besmelesiz yemek yiyenle şeytan beraber yer işte şöyle bereketli solu falan bu kadar hadisi okuyoruz, okutuyoruz, vaaz ediyoruz ediyoruz. Yine bakıyoruz besmele yemeğin ortasında aktımıza ya gelmiş ya gelmemiş. Bazı gene de yemek bütüğü olan besmele çekmedicek. Hadi bir ihlas okuyalım telafisi için diyoruz. Ne oldu? Bu kadar sene vaaz ettin. ama sendeki hırs, şereh ve gözü doyma doymamazlık, böyle yemeğe karşı iştah, hele bir de acıktım, hele bir de şekerin de düşerse böyle var ya. Üf, bir yumuluyor. Lan nerede besmele? Ya. Hele bir de Yemek dokunmasını istiyorsan Eûzü Besmele ile Lîlâfi Kureyş Değil mi? Bir kere, on bir kereye kadar yolu var Yedi kere orta rivati yedi Ya adam diyor, adam diyor Lîlâfi'yi okuyana kadar yemek bitti ya Yani hadi Lilafi demek dokunursa dokunsun Lîlâfi'yi okumuyorsun Allah'ın adını çekmeden Nasıl Bismillah'ın başlıyorsun? Çünkü huzur yok, huzur Mevla'yı düşünme yok Adam namazda Allah aklına getirmiyor Namazda Yemekte besmeleyi nasıl getirecek bu adam? Namaza duruyor, teravih bitiyor. 25 dakika, 30 dakika bir kere Allah aklına gelmeden camiden çıkan var. Belki de Kabe'de teravih kılıp hatimle iki saatte namaz kılıp bir kere Allah'ı zikretmeyen gafiller var Mekke-i Mükerreme'de. En başta ben. Ben de Kabe'de bulundum, hatimle kıldığım oldu. Kaç kere Allah'ı zikredebildim acaba? Zikir nedir acaba arkadaşlar? Ne zikir? gafleti, zikrin tarifi gafleti olmaktan ibaret. Gaflet ne demek? Habersizlik. Kimden habersiz? Allah'ından, yaratanından, yaşatanından, yedireninden, içireninden, bütün damarlarını yöneteninden, bütün nimetlerle donatanından, kuşatanından, Rabb, Rabbinden, Rabb, terbiye eden. O Allah'ı unutmuş adam. Yemeği de huzursuz yiyor, besmelesiz yiyor, namazı da zikirsiz kılıyor. Yani başına bela geldiğinde vay anasını beni mi buldu laflarını sarf ediyor. Musibet gelende sıkıntı çekiyor, o kadar derdi kederi içine atıyor ve bir kere şu duayı okumuyor. Duyanların öğrenmesi gerekir buyurulan duayı. Bu namazın içinde okumuyor ki ezbere bilmek şartı yok. Herkes benim gibi ezbere bilmeyebilir. Ama Allahümeyni Abdükebni Abdükebni Emetike fi kabzatike diye başlayan mübarek dua. Kur'an-ı Mecid'in 67. sayfasında kitabın 4. Risale derginin 93. sayfasında duanın okunuşu 93-94'e geçiyor. Allah şu mübarek sanatlerde, şu mübarek nazik ve hassas sanatlerde Allah-u Tebarek ve Teala kasemleri ibrar ettiği, ismi şeriflerinin hürmetine sıfat şerifelerinin e, bahşe hakkına istenen isteyenleri boş çevirmediği, mutlaka dualarını tahkik ettiği e şu mübarek gün, Kadir Gecesi'nin günündeyiz. Şu mübarek son dakikalarinde bizden ayrılmadan evvel Allah'ımıza yalvarıyoruz. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ımız, kurban olduğum sana Allah'ımız. Biz senin kullarınız. Ya Rabbi erkek kullarınla kadın kullarının oğullarıyız, kızlarıyız. Ya Rabbi biz senin kabzayı kudretindeyiz. Ya Rabbi bizim nasiyelerimiz, perçemlerimiz Senin tasarrufun altındadır. Ya Rabbi hükmün bizde kararların bizde geçerlidir. Ya Rabbi ne kararlar verdiysen hakkımızdan adaletlidir. Allahım razıyız. Allahım senden itiraz etmeyiz. Allahım sana biz. Celle Şanuköje, Celle Ammen La Ya Rabbi bu dinleyenlerimizle beraber bu kadın erkek cemaatlerimiz, dünya nerelerinden dinleyenlerle beraber, senin için bizi sevinler. Ve senin için bu ilim derslerine, bu sohbetlere iştirak edenler. Ya Rabbi onlarla beraber, senden niyaz ediyoruz, senden istiyoruz. Allah'ım zatını tesmih ettiğin, bütün ismi şeriflerin hürmetine, Allah'ım kitabında inzal ettiğin, küt, kütüb-i semaviyende inzal ettiğin, bütün esma-i hürmetine, Allah'ım mahlukatından herhangi birine, Enbiya'ndan, Evliya'ndan, Melaki-i Kiram'ından herhangi birine talim buyurduğun İsmi Şeriflerin hürmetine Allah'ım gayb ilminde kendisiyle te tekassus buyurduğun ve kimseye öğretmediğin e, öz zat baki Sübhaniyen'e ait olan ve senden gayrisinin bilmediği bütün İsmi Şeriflerin hürmetine, binbir ismi Şerif'in hürmetine ve bilmediğimiz sayısında bilmediğimiz bütün esma ilahiyen, esma-i esma-i hürmetine Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu mübarek saatte bu ismi şeriflen hürmetine, bu sıfat-ı Ulyan'ın ve esmai Sübhaniyen bahşi hakkına senden istiyoruz. Bütün kardeşlerimizle beraber senden istiyoruz ki kurban olduğum Allah'ım Hazreti Kur'an'ın nazil olduğu şu mübarek ayda, şu mübarek ay bizden ayrılmadan, şu mübarek Kur'an'ın nazil olduğu Kadir Gecesi'nin günü bizden ayrılmadan evvel sen Hazreti Kur'an'ı ya Rabbi kalplerimize bahar eyle. Ya Rabbi gönüllerimize, göğüslerimize yaş şifa eyle. Dertlerimize deva eyle. Gamlerimize, kederlerimize ya Rabbi cila eyle. Allah'ım sen fazlukere minne. En büyük isteğimiz senden. Yaşarken de, ölürken de senden gafil eyleme ya Rabbi alemin. Zikrini nasip eyle. Dilimize nasip ettiğin gibi kalbimize de indir ya Rabbi. Bize şuur ihsan eyle ya Rabbi. Senden gafil şekilde Namaza durup, oruç tutup, iftar edip, sehur yapıp, zikredip, Kur'an okuyup ama senden habersiz halde, hiç seni düşünmeden dua edip, sana rezil olmaktan, iki tane çarşı pazar kurmaktan, biri dışta millet namazda görsün, duada bilsin, içeride kalbimiz çift çarşısı o yanda bu yanda dolaşıp, senin huzurunda kimse bizim ne olduğumuzu, ne düşündüğümüzü bilmese de, senin ilminde her şey ayandır. Sana karşı rezil olmaktan, iflatsız kalmaktan, gafil ve cahil muamelesine tabi olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ölmeden bize mutlaka huzurunu, huşunu tattır ya Rabbel Alemin. Amin. Allahum salli ala seynem ve ala alihi ve sahbi. Eftele salavat yadema bari. ve barik ve selim teştidmek üzere. Yetiştirdik elhamdülillah bu duayı. Yani çünkü neden Allah Teala bugün de gecesiydi dün bugün de kasemleri ibra eder. Boyunları cehennemden azat eder. Allahum salli ala seyyidi Muhammed. Ve ala al seyidi Muhammed. Allah bi hak seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahum ya mu'tika'r rikab. Allahum ya mu'tika'r rikab. Ey Allah, ey boyunları cehennemden azat eden Allah. Atik rikabena. Allahum ya Rabbel Beytil Atik. Bu dualarda Kabe'deki tavaflardaki dualarda geçer bu da tavaf dualarında. Allahum ya Rabbel Beytil Atik. Ey Beyt-i Atik. Atik, en eski ev, ilk binâ edilen. Hi beyti bi bekete te İlk ibadet için tayin edilen o mekem keremenin tam ortası Bekke'de. Dünya ahiret maddi manevi bütün bereketleri haiz olan Beyt-i Şerif'in Rabbi olan Allah'ımız. Atik rika bana ve rika ve mahatina ve cemaatina ve ahbabena. Minenler, Ya Rabbi boyunlarımızı, ana babalarımızın da boyunlarını, Ya Rabbi sevdiklerimizin, eli sünnet müminin müminattan dostlarımızın ve cemaatlerimizin uzaktan yakından dinleyen bütün cemaatlerimizin boyunlarımızı cehennemden şu saatte azade ile Ya Rabbi. Ya Rabbi azadı olan kullara ilhak ile Ya Rabbi Allah'u salli ala Muhammedin ve ala aleyhi sabih afdala Ödene malumatı kabarık ve süllem. Teslimen keda. Amin Allah Amin Allah Amin ya Rabb al-Alem ve ya Khair al ve ya Khair fatih Yani büyük mevsim. Karlarla dolu. Rahmetler saçılıyor. Birkaç dakika içinde şun barak günden ayrılacağız. Seneye ya yağ nasıl? Biday Kadir geces, Kadir gün. 27. gecenin günü ulaşabilir miyiz? Bilmiyoruz. Amma ve lakin Rabbimiz tebarık evet ala. Bugünle de bizi kurtarabilir. Bu duayla da bize bol bahşişler verebilir. O gecelerle günleri eşit olan 4 gece ve gün ki birisi de Kadir Günüdür, bugündür. Boyunları cehennemden azad ediyor ve bol ba ve rutifi nel cezil bol bahşişler ikram ediyor. Allah'ın ikramlarına mazhar olmak için. Şimdi dersimizin sonunda yani Allah bize azap etmeyeceğinin inşallah ümit ediyoruz. En büyük bir işareti ve işareti Ramazan-ı Şerif gibi bir ayı, Kadir Gecesi gibi bir geceyi ve gününü bize lütfetmiş olmasıdır. Yani azap edeceğine bunları öğretmez. Zaten o ümmete verdi, ümmete azap etmeyecek. Ama ümmetin, burada eli sünnet maksattır. Tabi burada elin salat, namaz kılanlar maksattır. Ayrı bir şey. O onu konuşmaya gerek yok. Belli ki ümmete azap etmeyecek. Hz. Ali Efendimiz buyurdular ki, Teme Muhammedin sallallah Allah Muhammed'in ümmetine sallallahu Teala aleyhi sellem azap etmek dileseydi yani namaz elli sünnet Müslümanlara azap etmek dileseydi hatam' vekul Allah' onlara Ramazanı vermezdi bir kulhu Allah'a öğretmezdi ki Ku Allah Allah'ın en sevdiği sure bir kere okusa Kur'an üçte bir üç kere okuzan bütün Kur'an eşittir böyle bir sure verdi ya Ondan sonra Ramazan Şerif verdi, Kadir Gecesi verdi, Kadir günü verdi. Yani gece kısacık, gününü de geceye ilak ediyor. Hadis-i şerifle beyan ediyor. Günü de aynıdır. Nasıl ki hacılar Arafat'a çıktı. Arafa günü gecesi gibidir. Arafa gecesi, hacılar Mina'da, sünnet olan odur. Şimdiki hacılar önden gidiyor ama sünnet olan Mina'da olur. Arafenin sabahında namazı kıldıktan sonra çıkılıyor sünnette. E şimdi Arafa günü ne kadar faziletli? E, Arafa günü gecesi mi faziletli günü mü? İşte gecesi günü eşit olan. Cumanın da gecesi günü eşit. Kadir gecesi de gecesi günü eşit. Bir de Berat gecesi. Dört tane geceyle günü aynıdır. Şu mübarek günü böylece çıkartmış bulunuyoruz. allah Teala günahlarımızdan sıyrılmış olarak, soyutlanmış olarak yılanın derisini bırakıp çıktığı gibi bu mübarek günde mağfurin olarak çıkmayı müessere eylesin. Amin. Şimdi ramazan Şerif'teki dört kastetimizi yapalım. Size bunu hatırlatalım. Bir de iftar duası mübarek gün farklı bir gündür yapalım. Böylece sizi Allah'ın Celle ile azadıyla, ile baş başa bırakalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh estagfirullahe lezî la illahu hayyel kayyume ve اللهم إني أسألك الجنة فأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة فأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة فأعوذ بك من النار اللهم صل على سلم محمد وعلى آله وصحبه يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك فاغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمان وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى حوق السهول وبالجبال وبالقرى